أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا الله وما توفيقي واصمي إلا بالله سبحان الذي قال في كتابه الكريم وما تشاؤون إلا أن يشاء الله ألا الله الظاهر والله الباطن والله فمن كان فيه الله فمعينه في الدارين الله رب صدري ويسر لي وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِيَ يَفْقَهُ قَوْلِي وَوْفَوِضُ اَمْرِي إِلَى اللّٰهِ حَوْلَهُ وَلَا قُوْوَةَ إِلَّا بِاللّٰهِ صَلُّ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدَ اللّٰهُمَّ صَلَّى لَسَنَّ وَنَب۪ينَ مُحَمَّدِ Yusuf Suresi 81. Ayet-i Kerimesinde kaldık. Sure-i Yusuf, Kur'an-ı Kerim'in en güzel kıssa diye bir peygamberin hayatını ayrıntılı bir şekilde bizlere e, tavsif ettiği, izah ettiği Yusuf Aleyhisselam insanların sosyal yapıları olsun, insanların başlarına gelebilecek hakkaniyet dairesinde ailesiyle alakalı haramlar dairesinde kendisine sahip çıkanlara vefa olarak Yusuf Aleyhisselam'da birçok Örnek alacağımız nasıl davranacağız biz bu durumda diye yetkiyi ele aldığımızda mesela çok güçlü bir duruma geldik. Bütün tasarruf kişinin elinde hangi durumda olursan ol tavrını değiştirme gibi yine Yusuf Aleyhisselam'da bunu görüyoruz. Kıtlık dönemlerinde iki günde bir yemek yediğinden bahsedilir. Hazineler kendisinde ama aç olan insanların da halini bileyim diye bu şekilde hakkaniyetli davranıyor. Nasılsa hazinelerin başında benim her türlü tasarrufa sahibim demiyor. Alınacak çok örnekler. 81. ayet: İrcu ila kum fekulu ya abana in nabnuke sarak. Tabii Yusuf suresi birbirlerine konular birebir bağlantılı. Burada Bünyamin yani kendi ana baba bir ...kardeşi olan Bünyamin'i yanında sakladı, onu alıkoydu. Orada bir önceki derste efendim kendi erzak doldurdukları o kabı onun çantasına koydular. Onun çantasına konulunca bu sefer o zamanki şeriatta Yakup aleyhisselama tevdi edilen dinin hükümlerinde... Kimin çantasında yani kim hırsızlık yaparsa o ona, ona hizmet eder. Yusuf aleyhisselam da kardeşi Bünyamin'i bu şekilde yanına koymuş oldu. Ve e, diğerleri vatanlarına, Ürdün'e Mısır'dan ayrılmış oldular. Yusuf aleyhisselam daha Yusuf olduğunu anlayamadılar. İrcu ila ebikum, babanıza dönün fekulu deyin. Ya ebana ey babacığım. Ey babacığımız, innebneke serak. Oğlun bünyamin hırsızlık yaptı, deyin. Evet. Vema şehidina, biz olaya şahit olamadık. Değiliz illa, ancak bima alimna, yani bildiğimizden biz mükellefiz. Yani o bilemedi ki, ve ma kunna olmadık, lil gaybi, gaybi de hafizin, yani Gözetecek koruyacak değiliz Yani bizim başımıza böyle bir hal gelecek Kardeşimiz gidecek efendim Kendi heybesine Oradaki bir tası alacak Yani buğday doldurulan O taslardan alacak Biz bunu bilemedik Ve bu hususta da sana teminat Verecek durumda değiliz Gibi böyle bir mana çıkıyor Yani biz teminat verdiğimizi Verdik ama böyle bir şey Başımıza geleceğini biz düşünemedik Vama kunda olmadık dil gaybi gayi gaybi dil e, hafızin koruyacak gözetecek ve o hususta da bizim bir tasarrufumuz yok. Böyle bir şey başımıza geldi beraber geldiğimiz e, bu durumda e, bunun da böyle bir şey yapacağını bilemedik vesaire. 82. ayet. Ves el ilqariye, ves el sor o bölge halkına sor. Yani elleti kunna biz oradaydık. Olaylar orada cereyan etti ee, ve şimdi olayın meselesi şu. Tabi bir önceki ders iyi dinlenirsek buradaki ayetler hep birbirine bağlantılı. Mesele daha kolay anlaşılabiliyor. Yusuf aleyhisselam e, kendi kardeşleri var on bir tane. Onlar başka anneden baba bir Yakup aleyhisselam. Bünyamin kendi e, Öz annesi yani anne anneleri bir e, Bünyamin'le beraber e, ve e, Rahel dediğimiz annesi Yusuf aleyhisselamın annesiyle Bünyamin'in e, annesi Rahel aynı anne. Diğerleri başka anneden bu vefat ediyor. Yakup aleyhisselam bir başka evlilik yapıyor çocukları oluyor ve Yusuf aleyhisselam da kendi öz kardeşini yanına almış oluyor. Onlara diyor ki siz memleketinize dönebilirsiniz. Ves'el-qariye. Ves'el-sur-el-qariye o kariye haline sor elleti kunna fiha biz oradaydık. Vel'iz elleti akbanna bir de yani beraber geldiğimiz yani onlarla beraber biz buraya geldik. Beraber geldiğimiz o kafileye de sorabilirsiniz. Şimdi buradan şu anlaşılıyor. Mesela İstanbul'da Harem diye bir semt vardır. O, Osmanlı dönemindeki Kabe-i Muazzama'ya oradan sürre alayı yani Kabe'ye yardımlar gönderilirdi. Halkta bir büyük bir coşkuyla Kabe-i Muazzama'da yaptığımız bir hayır bire yüz bin olarak e, gitsin diye. Mesela bir insan hacca gidene der ki ya şunu al oradaki fakirlere yetimlere dağıt bire yüz bin sevap vardır. Şimdi Ejdat da bunu yapıyordu. Harem'deki sürre alayı bin tane bin beş yüz tane deveye yükleniyordu yükler. O şekilde Kabe'yi muazzamaya götürüyor. Kabe'nin örtüsü götürülüyordu. Örtüyü değiştiriyorlardı. O Oradan kalkan kervan e, ve ona da takılıyorlardı. Şimdi o şeyle beraber kervanla beraber yolculuk yapalım diye daha güvenli olur. Ee, bu şekilde yolculuk yapılıyordu. Yani e, devesine binen çöllere açılıp tek başına yolculuk yapmaz. Belirli işte çarşamba günü şu bölgeye yapılıyor. Şu, şu günü bu bölgeye yapılıyor. İşte haremdeki e, kafilede Kabe'ye gittiği için oraya harem denilmiş. Yani Kabe yolcuları buradan kalkıyor. Harem, harem. Kabe muazzamaya gittiğinizde oradaki araçlarda da harem der harem. Kabe'ye gidelim. Bu da vel'i'ir kelimesi kafile. Yani... O zaman da birlikte yola çıkılıyordu. İşte hangi gün yola çıkılacak? Bugün. Nereye gidiliyor? Buraya. Yani tek başına yola çıkılmıyor. Yol güvenliği açısından. Vel'ir. Elleti akberne. Beraber geldiğimiz o kafileye de sorabilirsiniz. Ve innale sadukun. Biz doğru söylüyoruz bu meselede. Yani babalarına diyorlar ki kariyeye, o bölgeye sorabiliriz. Beraber geldiğimiz kafileye sorabiliriz. Biz bünyamin'e herhangi bir yanlış yapmadık vesaire. 83. ayet, Kale. Yakup aleyhisselam dedi ki: Bel lekum enfusukum emra, bel sivvet lekum size enfusukum nefsiniz emra. Bu işler siz Efendim Yusuf'u da ortadan kaldırdınız, Bünyamin'i de orada bıraktınız. Fesabrın cemil, fesabrın cemil. Ben Rabbime bir sabırdan başka yapacağım bir şey yok. Fesabrın sabır cemil, güzel bir sabır düşer bana. Yusuf'tan ayrıldık. Efendim Bünyamin'den de ayrıldık. Ee, Bünyamin e, gelemediğinden dolayı Yehuda dediğimiz büyük abileri de dedi ki bu meseleden dolayı ben de babamın yüzüne bakamam. Ben de geri gelmiyorum dedi. Ve üç tane evladı Mısır'da kalmış oldu. sabrun cemil bana sabır düşer. Şimdi burada biz şunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim ehsenül kasas diyor. Bir olay karşısında Yakup Aleyhisselam burada Yusuf Aleyhisselam'ın öldürülmesi hadisesinde gömleğe baktı ki parçalanmamış. Orada tavırlara baktığımız zaman yüksek sesle farklı cümleler kurmuyor. Baktı ki burada bir olay dönmüş çözemiyor orada kendi yapısını cümlesini sözünü koruyor. Kötü kelimeler, kaba ifadeler de bulunmuyor. Burada da gördüğümüz kadarıyla e, Bünyamin orada tekrar e, o evladından ayrı kalıyor ve birçok hadiseler gerçekleşiyor. Yine burada siz nasıl evlatsınız gibi bu şekilde kırıcı olmamaya çalışıyor. Çünkü bu tür meselelerde hemen yüksek sesle kırıcı olursan yarın öbür günde işte hepsi toplanacaklar. Yusuf Aleyhisselam'da buluşacaklar. O zaman o kırıp döküp ağır sözlerin telafisi mümkün olmuyor. İnsan hep kendini korumalı. Fesabrun cemil bana sabır düşer dedi. Ve asallahu Allah umulur ki Allah en ye'tiyeni bihim cemia. En ye'tiyeni getirir bihim onları cemia. Hepsini birlikte Allah onları bana getirir dedi. Peki cemian kelimesini niye söyledi? Halbuki orada kalan Efendim Bünyamin ile büyük oğlu Yahuda kalmış oldu. Fakat burada hepsini dedi. Demek oluyor ki Risalet nuruyla Yusuf aleyhisselamın yaşadığını zaten rüyadaki tabirinden biliyor. Oğlum peygamber olacak diye. Burada hepsi birlikte gelecek ifadesi. Cemi'an kelimesi. Hepsi bile. Halbuki efendim İsna'i mesela ikisi olması yani ikisi bana, Allah bana onları bana getirir diyebilirdi. Anlıyoruz ki Burada e, tekrar ediyorum bir olay karşısında biz hemen orada kırıp döküp ağır kelimeler siz nasıl efendim insansınız nasıl evlatsınız gibi değil. Allah'a münacat sabrun cemil bana sabır gerekir. Bakarsın bir sene sonra işler tamamen düzeliyor. Bu sefer yüz yüze bakıyorsun yani e, aile arasında amcadır dayıdır kardeştir vesaire. O kırıp döküp ağır kelimeler insanın yüzünde hep ar oluyor. Yani utanacak veyahut da arlanacak, sıkılacak e, kelimeler kullanmamak. Ecdat der ki daha sonra pişman olacağın sözü söylememek lazım. Bir insana düşmanlık yaparsan dost olabilirim diye aşırıya gitme. Dostluk yapacağın kişiye de biraz dikkatli ol. Ola ki aranda bir soğukluk olur her sırrını. Yani aile yapınla alakalı bu sefer o da e, seviyesini koruyamayabilir. E, onu seni mahcup edebilir. Ölçülü olmak lazım. Fesabrun cemil dedi burada. Herhangi bir ağır kelime kullanmadı Yakup Aleyhisselam. İnnehu Allahu ve Her şeyi bilen el hakim. Yaptığı yer her şey yerli yerindedir. Yani evla Yusuf gitti, evladım da gitti, büyük oğlum da gitti. Her şeyi bilen Allah yaptığı her şey yerli yerindedir. Aman Allah teslimiyete bak. Biz burada bunu göreceğiz işte teslim. Yani hani Ebbek'ın Sıddık radıyallahu aleyhi ve sellem rahatsızlanıyor. Diyorlar ki millet sana geliyor dua ediyorsun iyileşiyor. Sen niye kendine dua etmiyorsun? E, beni benden daha iyi bilen Rabbime ben kendimi mi hatırlatacağım? Tabii zirve tevekküldür bu. Mesela Eyyub Aleyhisselam da aynısını yapıyor. Rabbi ennime senniyallur. Allah'ım bana hastalık ilişti. Ben rahimin merhametli, en merhametlisisin. Yani bana şifa ver de demiyor. Nasıl uygunsa öyle yap. Sen nasıl uygun görüyorsan kurban olduğum Allah'ım. Alim, her şeyi bilen hakim. Ve anhum. Onlardan yüz çevirdi. 84. ayet. Ve kal. Dedi ki ya esefa ala Yusuf. Ya esefa ala Yusuf. Yusuf'a olan üzüntüm dedi. Burada farklı manalar onları paylaşacağız. İbrahim Aleyhisselam, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da oğlu İbrahim'e üzülmesi. Mesela burada ne yaptı? Yakup Aleyhisselam, Ya esefa, ey hüznüm ala Yusuf, Yusuf'a. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da oğlu İbrahim'e üzüldü. Göz döktü. Ondan sonra kendisine dediler, Ya Resulallah, e, ...ağlıyorsunuz, ağlamaktan bizi men etmiştiniz... ...Efemiz Aleyhisselatü Vesselam... ...el e, aynani tezrifan... ...gözler e, yaş dökebilir... ...ben e, kalbin hüzünlenmesi... ...göz yeşil dökülmesini men etmedim... ...ağıt yakmak... ...vay başıma gelenler gibi... ...ben Buhari hadisidir bu... ...bunu sizden men ettim... ...yoksa bir insan yakınının... ...vefatından dolayı kalbin hüzünlenmesi... ...göz yaşının dökülmesi... ...işte vay evladım... ...gibi... Burada ya esefa e, ala Yusuf ey Yusuf'uma olan hüznüm, üzüntüm, kederim e, bu, bu meselede bir insan iyi bir şeyi elden kaçırması durumundaki üzüntü e, ve kederlenmesi e, bunda bir sıkıntı yok. Sıkıntı isyan ve tuğyan edilmesi Allah hafızı net bir ifadeyle Allah'ım niye benim bu yakınımı aldın yani gibi itiraza varan şeyler ağıtlar. Bunlar dinimizde yasaktır. Mesela İnallahu Leya'di bu, Vübuka Ehli Aley. Ölen kişi yaşayanların ağlamasından, ağıtından azap görür. Halbuki birinin yaptığı diğerine günah yazılmaz. O günah işliyor diye niye azap görüyor? Bir insan bulunduğu yerde kendisinden sonra böyle ağıt yakılacağını biliyor ise. O durumda vasiyet ediyor. Ya benim ardımdan ağıt yakmayın. Bunu yapmayın demesi gerekiyor. Mevlana Hazretleri benim ardımdan ağıt yakmayın. Efendim şey bir arus diyor. Şimdi. Ve biyaddat aynahu minel huzni e, Ve biyaddat aynahu gözlerine beyaz perde oldu. Ve biyaddat bembeyaz oldu. Aynahu gözleri gözlerine perde geldi. Yani gözleri kör oldu. Minel hüzni üzüntüden. Fehüve o kezim. Evlatlarının yaptığı bu efendim durumdan dolayı da e, o tabii içinde bir üzüntü birikti, öfke ve fevve, burada net olarak göreceğiz işte Yakup aleyhisselam kadiim öfkesini tutardı kadi kelimesi vel kadiyimin el gayza vel afin alimnas Al suresinde onlar öfkelerini yutarlar diyor. ya yani bir insan bir şey öfkelendiği zaman Böyle eliyle, diliyle veya da e, zarar vermeye kalkışması, kötü kelime doğru değil. Hep bunu görüyoruz. Onlar öfkelerini yutarlar. Yani tabir olarak şöyle bir tabir yapabiliriz. Böyle yutkunmak, yani öfkeyi tutmak. Bir insan öfkelendiği zaman ayaktaysa oturacak, oturursa yatacak, daha da geçmiyoruz, abdest alacak, daha da geçmiş namaz kılacak. Öfkeyi durdurtması gerekiyor. Evet bütün mesele bu. Diline sahip çıkacak, dinine sahip çıkacak, karşıki tarafa zarar vermeyecek. He. Fevvekezim. Kalu dediler ki 85. ayet. Tallahi yani Tallahi Allah'a yemin olsun ki tefteu tezkürü Yusuf. Yusuf'u hatırlamaktan kendini yiyip bitiriyorsun. Yusuf diyorsun, daim Yusuf Aleyhisselam'ı yad ediyorsun. Yani burada e, ki, daim Yusuf'u hatırlıyorsun Hatta tekune olacaksın Haradan haradan Bitkin olacaksın yani Bitap olacaksın bu kadar Bu kadar ev tekune minel halikin Helak olacaksın Tekun olmak minel halikin helak olanlardan olacaksın Bitkin duruma düşeceksin Yusuf aleyhisselamı Hatırlamaktan kendini yiyip bitiriyorsun Yani tallahiye yemin olsun ki Tefte'u kendini yiyip bitiriyorsun hani içim içimi yiyorum derler ya tefteu tezkuru tezkuru hatırlamak Yusuf Yusuf'u hatırlamaktan evet hatta tekune haradan. bitkin hale gelmek evtekune minel halikin helak olacaksın kale Yakup Aleyhisselam dedi ki innema eşku bezi ve huzni ila Allah Yani siz böyle söylüyorsunuz ama benim buradaki şikayetim dertlenmem Besti, benim keder ve gamım, tasam, hüzni, Türkçe'de kullanıyorum, hüzünlerim. İlallah, Allah'a arz ediyorum. Yani siz niye efendim böyle yapıyorsunuz? Ben bunlar, çünkü evladımın peygamber olacağı rüyasından belliydi. Siz onu kıskandınız. Efendim başına bir haller geldi. Ölmediğini biliyorum ama kader ilahi bizi buraya getirdi. Efendim ben bunu Allah'a arz ediyorum. Ben bu durumu... Allah'a arz ediyorum. Şimdi bu ayeti kerimede Ya esefa ala Yusuf Yusuf'a üzülüyorum demesi Halbuki burada e, İnna lillah ve inna ileyhi raciun meselesi vardır. Bu inna ve inna ileyhi raciun Ayeti kerimesinde de Bu konular incelenmişti. Tefsirin ilk bölümlerinde e, Bakara suresinde geçti bu ayet. Burada Yakup aleyhisselama İnna, lillah inna, e, i̇nna lillahi ve inna ileyhi raciun. E ila esabetum musibetun qalu inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Her bir ayetin bir e, kapıyı açma özelliği vardır. Fatih suresi mesela. Fatiha-i Şerif mesela bu ümmete verildi. Bu inna lillahi ve inna ileyhi raciun ebdalallahu hayran minhu. Yani Mevla o içine düştüğü o sıkıntıyı Çeviriyor sıkıntı musibet gidiyor Mevla hayır kapılarını açıyor İşte burada Yakup aleyhisselama bu ayet Verilmiş olsaydı bu kadar uzun Bir evladından ayrılık ve bu sıkıntıya Düşmezdi der rivayetleri Şimdi okuyacağım Ya esefa ve mesela kale inna lillah ve inna ilehi raciun Diyebilirdi fakat demek ki bu e, Ne diyelim O ayetin <gülüyor> o zamanki döneme bu verilmemiş. Bu ümmete verildi. Bu bir ikram oluyor. Eee ümmeti Muhammed'e bir ikram. Şimdi efendimiz Aişe Hatibe selam bir hadisinde şöyle buyurdu. Hiçbir ümmete musibet zamanı ümmeti Muhammed'e verilen İnna ve inna Biz Allah'a aidiz ve ona döneceğiz. Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde deme nimeti verilmedi. Resulullah buyuruyor. İşte Hz. Yakup kendisine böyle bir musibet geldiğinde... ...inna lillah ve inne ileyhi raciun... De, yani ...demiş olsaydı ki diyemedi bunu, demedi. Vah Yusuf'un başıma gelenler dedi. Halbuki bunu diyebilirdi ama o zaman gelmemiş bu. Deseydi ne olurdu? Mevla ona hayır kapıları açılır, evladı... E mesela ne zaman ki babacığım ben Mısır'dayım, ben buradayım yazı yazacak, mektup yazacak mesela Cebrail aleyhisselam müsaade etmedi. Yani orada imtihan devam etti, imtihan devam etti. Halbuki e, Yakup aleyhisselam evlatlarını gönderiyor, Yusuf aleyhisselamla görüşüyorlar. E Yusuf aleyhisselam babacığım ben buradayım diyebilirdi. E, kader-i ilahi ne dedi o? Fesabrun cemil dedi. Bana sabur düşer. Kader cilvesini tamamlayacak. Kader-i ilahi. Kaderi konuşamayız biz mülkün sahibi Allah'tır, dilediğini yapar tasarruf onundur, ne dedi burada ayeti kerime, alimun her şeyi bilen odur, hakim yaptığı yerindedir yaptığı yerin, cemil bana sabır düşer dedi 83. ayeti kerimede ve anhum, ya esefe ala yusuf ve bir aynahum nelhuznu fevve kezim, bir musibete maruz kaldığında inna ve inne ile racun demek, yalnız benim ümmetime bahşedilmiş bir lütuftur, mealindeki Hadis-i Şerif Taberani'de rivayet edilmiş. Mesela Kenzül Ümmel'de de 6632. ayet Mecmuz Zevait'te de rivayet edilmiştir. Farklı rivayetler bulunmaktadır. Ümmü Seleme radıyallahu anh validemizden rivayet edildiğine göre Ümmü Seleme Resulullahımızın eşidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kocası vefat ettiğinde inna aleyillahi ve inna ilahirracion dediğince Efendimiz Aleyhisselatü eş oldu. Yani e, burada işte ne oldu? Mevla ona Efendim bir musibet fakat farklı kapı açıldı. E, Aleyhisselatü vesselam Efendimiz'e eş oldu ve e, direkt garanti cennetlik oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyururken dinledim. Herhangi bir kul sıkıntıya düşer de biz Allah'tan geldik Allah'a dönüyor. İnna ve inna ileyhi raciun derse Allah'ın başıma gelen musibetin ecrini ver bana bundan daha hayırlısı nasip et. Ya Rabbi efendim. E, e, fe ebdilü hayren minhu e, fe hayren minhu bana hayırlısını nasip et diye dua ederse Allah onu uğradığı sıkıntıdan dolayı mükafatlandırır. Bir onu ona kaybettiğinden daha hayırlısını nasip eder. Ümmü Seleme dedi ki Ebu Seleme vefat ettiğinde ben bu sözü söyledim. İnna, yani ayeti İnna ve İnne İleyi Racun dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği gibi bu duayı yaptım. Ümmü Seleme'den daha hayırlısı olan alemlerin sultanı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme eş oldum. Ve e, o şekilde bir e, sonuç oldu. Sayın Müslim'de cenayi 4. E, hadisi şerif yani rivayette geçmektedir. Bu meselenin özeti bu. Galu dedi 85. Tallahî tefteü tezkürü yüzü hatta teküne hardan evtekûne minel halikin. Gal. Yakup Aleyhisselam innema eşku benim arzu halim yani şikayetim Allah'adır. Bessi gamım kederim ve hüzni hüznüm ilallah Allah Ve alemu bilirim minallahi Allah'tan. Ma la te'alemun bilmediklerinizi biliyorum. Bilmediğiniz şeyler var dedi. Bilmediğiniz şeyler. Yani Allah beni Yusuf'uma kavuşturacak. Evet. Burada Turci diyor. Minallahi en gerudde aleyhi evladehu selas. İşte buradaki hepsini dediği. Mevla-ı Teala'dan umut ettiği nedir? Yusuf aleyhisselam. Ve ahahu bünyamin ve revabil dediğimiz efendim Mısır'da kalan revabil veya Yehuda diye isimlendirilen 3 tane evladı inşallah Rabbim onları bana geri çevirecek dedi. Peki. 87. ayet Kal 87. Ya beni ye ey evlatlarım izhebu Gidin fetehassesu min Yusuf ve ahihi net ilk kez gidin araştırın min Yusuf Yusufu ve ahihi kardeşi Bünyamin'i gidin araştırın gidin araştırın. Buradan anlıyoruz ki Yakup aleyhisselam Yusuf aleyhisselamdan haberdar ancak olayın ayrıntısını Mevla bildirmezse bilemiyor. Yani bilseydi ki benim evladım orada devletin başına geçmiş bütün hazinelerden sorumlu dese bilse mesela orada hatta e, oğlu Bünyamin Alı konulduğunda mektup yazdı. Dedi ki evladımı bu şekilde koyman doğru değil onu bana gönder biz peygamber ailesiyiz peygamberlerin ahını alma dedi ey devlet başkanı dedi böyle bir mesela <gülüyor> rivayetten bahsedilir. Şimdi bilsek ki kendi evladıdır bu şekilde bir <gülüyor> yani protokol dediğimiz şeye gerek yok. Ancak burada böyle bir şeyleri görebiliyoruz. Ancak ya beniyye. Evlatlarım, irhebu gidin fetehassesü araştırın min Yusuf Yusuf'u ve ahihi kardeşini ve la teyesu min rahmilah. Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. İllal kavmul kafiri kafirun ancak kafir olan bir kavim Allah'ın rahmetinden umudunu keser. Şimdi Yakup Aleyhisselam'ın hüznüyle alakalı burada bir rivayet var. Kaneli Yakup Nebi Aleyhissalatu vesselam ma'ah lehu feqale lehu zati yawma allazi azhaba basaraka ve qawasa gözünün efendinin görmez olması, sırtının böyle kambur olması kale emmellezi ezhebe basari fel buka yusuf yusufa çok üzüldüm ona hüzünümden gözlerim gitti o ammellezi kavasa zahri fel huzn ala benyamin sırtımında efendim kambur olması benyamine de üzüldüm fetahu cibril aleyhisselam fekale ya yakub cebrail aleyhisselam geldi ey yakub inallaha yukrîke es selam allah sana selam eder ve yekulu leke emma tesayen teşkuni ile gayri benden başkasına şikayette bulunma Akale Yakub eşku o da dedi ki benim şikayetim ve bessi ve hüznü Allah bütün arzumu derdimi üzüntü ve kederimi kanımı Allah'a arz ederim. Akale Cibril Aleyhisselam dedi ki Allahu alemu bima Allah kendisine arzusunu şikayetini bildireni en iyi bilendir. Allah bedenimize sıhhat, yuvamıza huzur, ülkemize selamet İslam ümmetlerine Selame zalim hain facir kötülerin tasallütlerinden, ceberutların, eşkiyaların, teröristlerin din vatan mukaddesat düşmanlarının tasallütlerinden Allah hepimizi muhafaza eylesin. Evet. Ya. 88. ayet Felemma dahlû aleyhi. Şimdi evlatları Yakup Aleyhisselam'ın bildirdiği gibi tekrar Mısır'a geldiler. Yani ilk geldiler, geri döndüler, bir daha Onların kaplarına paralarını iade etmişti. Bir daha geldiler işte Bünyamin orada kaldı bir daha geri gittiler. Şimdi burada gördüğümüz kadarıyla üçüncü kez oluyor. Tabii o aradaki gidip gelmeleri de bilmiyoruz. Yakup aleyhisselam dedi ki gidin Yusuf'u ve evladım Bünyamin'i araştırın. Bana haber getirin Allah rahmetinden umudu kesmeyin. Aleyhi. Tekrar geldiler. Yusuf Aleyhisselam'ın huzuruna vardılar şimdi iş ortaya çıkacak Yusuf Aleyhisselam kendini tanıtacak Halu Ya eyyuhel aziz ey aziz Ey devlet başkanı Messena Ve ehlena addur messena dokundu Ve ehlena ailemize addur Büyük sıkıntı içerisindeyiz Yani çok büyük sıkıntı içerisindeyiz Erzaklarımız yetmiyor Kardeşimiz burada kaldı babamız bizi Efendim Yusuf'u Kaybettim. onun kardeşini de kaybettik. Vacina bi bi'datin Birincisi biz eee <gülüyor> geldik bi <gülüyor> Sermaye sermayeme muzjatin değersiz. Hangi tüccara götürsek bu, bununla bir şey vermez ama yani değersiz bir sermaye ile geldik. Fe'en filnel keil. Fe'en fi ver lena bize el keil. Yani bize o nimetlerden ver. Vatasadak aleyna bize sadaka ikramda bulun. İnna Allahu Allah yetzil mutasaddakiyin. Yani sadaka verenleri mükafatlandırır, yetki sendedir. Yani bize bir ikramda bulun. Ailemiz kalabalık, çok zor durumdayız, çok büyük sıkıntıya düştük. Paramız bu kadar, bize ikramda bulun. İşte burada da net olarak görüyoruz demek ki imkanı olan birisi karşısındaki'nin durumuna bakıp. Ha, hakikaten durumu yok yoksa ona yardımcı olmak lazım git efendim benim bunun bedeli bu kadar e senin karnın tok onun karnı aç verecek durumu da yok imkanı da yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki beni İsrail döneminde biri vardı Allah ona dünyalık imkan verdi çocuklarına dedi ki bizim durumumuz var imkanımız da var efendim ibadetlerde de biraz noksanlığımız var bize gelip darda zorda olanları geri çevirmeyin. Efendi ödeyebilenler ödesin, ödeyemeyenlerden de vazgeçin. Allah da bizim hatalarımızdan vazgeçsin. Fakirlerin, yetimlerin, muhtaçların işlerini görürlerdi. Buhari hadisidir bu. Ve onların ihtiyaçlarını görürlerdi. Tamam şunu ver, gerisi önemli değil. Biz bu da size, bize ikramımızdır. Zaten kazandığımızı kazanıyoruz. Olanlardan alıyoruz. Sizin de durumunuz yok. Her gün insanın karşısına çıkma. Ayda bir gelir bunlar. Kapını çalmış, yardımcı ol diyor. Onun üzerine Vefat ediyor, vefat edince e, melekler sorguya çekiyor. Bu sayi Bukhari de e, Rabbim benden vazgeçsin diyormuş ya Rabbim senden ne vazge Melekler kimi sorguya çektiğini bilmezler. Öyle acelleceler okulumdan vazgeçtim. O da benim fakir, muhtaç, aciz kullarımdan vazgeçerdi. Efendim vazgeçerdi okulumdan vazgeçin. Bir ahirette tutunacağımız ve teraziye koyacağımız merhamet. Şefkat, fakir, yetim, muhtaç, adamın durumu yok. Senin var her türlü evin barkın imkanın var. Esnafsızın, tüccarsın, varlıklısın, imkanlısın. Yani Yusuf Aleyhisselam hadi gidin başa kapıya demiyor. Burada ne yapıyor siz bana bu kötülükleri yaptınız bir de gelmişsiniz bunları yapmıyor, yapıyorsunuz. Efendim e, siz beni bilmiyorsunuz, beni kuyuya attınız. Efendim bak ben ne hallere geldim, e, sizi bak şimdi neler göstereceğim hadi gidin başa kapıya demedi burada. E, ilkinde verdi, bir daha verdi. Şimdi yine verecek, yardımda bulunacak. Demek ki iyilikten geri durmamak lazım. Kur'an'a Ahsenül Kasas diyor. En güzel kıssa diyor. işte ne bu? Yani bir insan asla ve kata intikam peşinde, kendisine yapılan kötülükten intikam alma derdinde olmayacak. Affedici, bağışlayıcı olmak lazım. Ve cenna bike ve tasaddak aleyna. Bize ikramda bulun. İnallah yezil mütasaddikin. Sadaka verenleri Allah mükafatlandırır. Şimdi burada Yusuf Aleyhisselam şu kadar söyleyecek. 89. ayet kale. Hel alimtum bildiniz mi? Yani biliyorsunuz. Ma fealtum bi Yusuf. Siz Yusuf'a yaptınız. Yani Yusuf'a neler yaptığınızı biliyorsunuz. Ve ahihi kardeşine de. Benden sonra kardeşine de neler yaptınız. Iz entum cahilun. Siz ne kadar cahil efendim. Yani had bilmez. Burada yanlışa düştünüz demeye getirdi Yani tüm olduğunuz cahilin cahil duruma düştünüz Yani siz Yusuf'a ve kardeşine yaptıklarınızı biliyorsunuz Ve siz cahil işler yaptınız yanlış işler yaptınız Bu olmaz bu kadar söylüyor Bütün gördüğümüz bu Şimdi Yakup Aleyhisselam'ın yanına gittiklerinde de Orada da herhangi bir e, böyle bir bu olay deşilmeyecek Burada önemli bir şey paylaşacağım Kur'an-ı Kerim'de yine Ali İmran suresinde febi bi rahmeti minallahi lin telehum. Habibim sen Allah rahmetinden çok merhametlisin. Lin de yumuşak yumuşaksın. Ve lev sen sert katı kaba olsaydın len faddu min etrafında bir tane asabın kalmazdı. Meşhur bu eee Uhud da Okçular Tepesi aynen. Aynen orada Abdullah bin Cübeyr'i komuta tayin ediyor Resulullah Efendimiz. Onlara diyor ki Benden haber gelmedikçe burayı terk etmeyin. Hatta ölenlerin üzerine kartallar bile konsa. Benden haber gelmedikçe burayı terk etmeyin. Savaş başlıyor. Savaş başlayınca hızlı bir şekilde Müslümanlar bir taarruz ediyorlar. Müslümanlar taarruzu gerçekleştirince müşrikler kaçmaya başlıyor. Ve bu sefer ganimet toplanıyor. Müşrikler kaçıyor. Savaş kazanılıyor. Hakikaten savaş alanı boşaldı. Kazanılıyor. Müşrikleri koşturuyorlar. Sahabe... Efendilerimizden 43 kişi, 43 kişi aynen tepesini, Okçular tepesini terk ediyor. Ve onlar da ganimet alıyorlar. İşte düşmanı püskürtmeye gidiyorlar vesaire. Abdullah bin Cübeyr diyor ki peygamberden bize haber gelmedi. Terk etmeyelim. Ya tamam da yani savaş bitti şu anda. Burada art niyet yok. Hata var burada. Hata var. Bunun üzerine... İşte Halit bin Velid arkadan kolu o 7 kişi orada şehit ediyor. Tekrar savaş e, kaçanlar geriye dönüyor. Müslümanlar iki ateş arasında. Halit bin Velid buradan müş kaçan müşrikler geri dönüyor. 70 kişi orada şehit oluyor. Şimdi devamı önemli. Ali Seyyid ve Senef'in ashabını topluyor. Ya Ebadallah Helum mu ile buraya gelin diyor. Ashabını topluyor. Tekrar savaş düzeni alınıyor. Müşrikler bu sefer tekrar cesaret edemiyorlar. Biz intikamımızı aldık diyorlar. Resulullah diyor ki savaşı sonlandıralım. Üç gün boyunca müşriklerin peşine gidiyor ve bu Sufyan daha geriye dönmeye cesaret edemiyor. Fakat en önemli noktaya geldik. Ne sahabe efendilerimizden ne de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlardan hiçbirisine sitem etmiyor. Ne yaptınız? Savaşın seyrini değiştirdiniz, orayı terk ettiniz, ihanet ettiniz, sizden dolayı bu kadar kişi şehit oldu değil ya. Oradaki altı yedi yüz kişiler Resulullah Efendimiz tek tek müsafaa ediyor o aynayın tepesini terk edenlerle müsafa ediyor, onları kucaklıyor. Zaten onlar biz ne yaptık diye kendilerini parçalıyor. Bir de Resulullah Efendimiz sizin gibi vesaire ifadeler hepten perişan olur. Yani artık oradaki o küp patlardı. O duruma düşerdi. Burada bir ihanet yok. Burada hata var. Şimdi bu buradaki mesela kardeşlerine hasetlerinden bunu yaptılar. Ancak yine Yusuf Aleyhisselam bunları burada bağışlıyor. Yani üzerine gidip de burada tahkir etmiyor. Cahil yaptınız diyor. Neler yaptınız diyor. Yusuf'a neler yaptınız biliyor musunuz diyor. Efendimiz ve selam onları tokalaşıyor. Sahabe döneminde hiçbir sahabe ya siz efendim orada aynen tepesini terk ettiniz. Zaten sizin haliniz böyle. Daha sonra illa onlardan hata yapanlar olmuştur. İnsan neticede peygamber hata yapmaz. Okçular tepesini terk edenden hiçbirini bilmeyiz. Tarih, İslam e, tarihinde siyer kayıtlarında görmeyiz. Hiçbir sahabe onlara da siz orayı terk etmiştiniz zaten böyle bir yanlış yapmıştınız şimdi gelmişsiniz efendim vesaire diye. Sonraki dönemlerde de hiçbir sahabe onlara o olayı onların yüzlerine vurmamıştır. İşte asalet bu, işte insanların birbirlerine vefası bu, aile içerisinde, akrabalar arasında, ufak bir meselede bakıyorsunuz, o onun hatasını araştırıyor, o onun hatasını araştırıyor, o onda bir hata bulayım da hakaret edeyim, ya bu İslam ahlakı değil ya, Müslüman da olması gereken ahlak bu değil ya, bu değil mesele. Devam edelim mi, ayeti okuyalım, 90. ayet, Kalu, inneke sen mi, Leente Yusuf sen Yusuf musun? E İnne kesen mi Leente Yusuf Yusufsun. Bize bu zamana kadar geldik yemeğini yedik bizi ağırladın bizi karşıladın. Yani utandılar bu sefer ya sen Yusuf nasıl oldu bu sen Yusufsun. Hey senin karşına geldik bizi odada ağırladı Resul, Yusuf Aleyhisselam onları ikramda bulundu hiç böyle bir harekette bulunmadı e efendim yani o yaptıklarına karşı sen Yusuf musun? Yani acayip bir şey. Lente Yusuf. Kale. Ene Yusuf dedi. Ben Yusuf'um. Ve adı ahi. Bu da benim kardeşim bünyamin dedi. Kad mennallahu aleyna. Allah bize nimet verdi. Ne varsa bir nimetin sen nimetin tadını çıkart. Boş ver dalaşmayı. Hazreti Ali onu diyor işte hatayla uğraşma. Hata bitmez ömrün biter. Bitmez Hatalar. Kafir öldürmekle bitmez işimize bakacağız biz Allah nasıl kulluk yaparız peygambere nasıl ümmet olabilir anne babamıza nasıl ümmet olabilir? güzel evlat olabiliriz insanlığa nasıl merhamet şefkat edebiliriz işte Yusuf aleyhisselam geldi ikram etti bir daha geldi de yine ikram etti üçüncü kez geldi yine ikram etti onları misafir etti ihanet etmişler kuyuya atmışlar daha büyük ne ihanet bulabiliriz ama ne diyor burada ben Yusuf'um bu da kardeşim Allah bize nimet verdi Devamı çok önemli. Innehu menyettek Allah kendisinden sakınıp emirlerin tutup yasaklarından kaçan zina ile karşı karşıya kaldı. O harama düşmedi. Bütün iş bu. Bir yanlışa karşı kişinin kendini tutması Mevlana dünya hakimiyetini verir. Evet Kanuni Sultan Süleyman ordusu Macaristan'a doğru gittiğinde oradaki e, papazlardan bir tanesi. Kilisede bulunan oradaki rahibeleri süsledi püsledi böyle yaldızladı orada bir kuyu vardı çeşme efendim çeşme vardı çeşmenin başına gönderdi 8-10 tane böyle farklı farklı ee, Osmanlı askerleri de su alacaklar oradan oradaki efendim kızları da görünce tabi rahibi olduğunu bilmiyor ihanetinin de farkında değiller kızları görünce bütün hepsi ecdat böyle geri döndü öyle beklediler. Ondan sonra çabuk işinizi bitirin, alacağınızı alın gidin dercesine öyle beklediler. Bir tanesi gözünü çevirip bakmadı. Ondan sonra o rahibeler gittiler, papazlarına haber verdiler. Ondan sonra ecdat suları doldurdu. Papaz dedi ki kendi krallara, oradaki şeylere, askere, ordu komutanlarına bunlarla savaş yapmayın dedi. Bunlarla savaş yapmayın. Bunları kimse efendim yenemez bunları dedi. Tabi papazı dinlemediler. Savaşları kaybettiler. Yenildiler. 19 Açlı Savaşı. Hepsini kaybetti. Bütün mesele bu. Nefsini yenersen dünyayı yenersin. Nefsine mağlup olursan dünyaya mağlup olursun. Mesele ciddidir. Onun için işte ayeti kerime ne diyor? Kim Allah'tan korkar. Yani kendini haramlardan tutar ve sabır Allah'ın emirlerine sabreder fe inna Allah Allah la yudı'u ecre'l muhsinin muhsin Allah'ı görür gibi kulluk edenlerin ecrini Allah zayi etmez. Biz bunu yaptık dedi yani. Ve kıyamete kadar da bize misal veriyor. Haramdan kaç. Allah'ın emrine yapış. Mevla seni dünyaya kahraman eder. İşte Osmanlı bunu yaptı. Ve orada gözünün ucuyla dahi bakmadı. Mevla Teala bu zaferleri nasip etti. Kalu tallahi dediler. Yani bu hani yani vallahi büyük adamsın var ya Türkçe'de. Tallahi. Yani tazimdir bu. Hakikaten dediler ya. Hayret yani yemin olsun -gad Allah seni seçti aleyna bize Ve -in -kunna -in. biz kesinlikle hata yaptık. Yani hati'in kelimesi bilerek yapılan bir hatadır. Muhti hataya düşmektir. Yani künnale muhti'in demediler. Ya yani biz hataya düştük. İyi bilerek bu işi yaptılar. Mesela bilerek bir hata yapılır. bilme, Bilerek e, Türkçe'de bunu nasıl izah edebiliriz? Yani bilerek yapılana hati kelimesi kullanılıyor. Bilmeden düşülen bir hataya muhti. Muhti'in evet. 92. ayet. Burası çok önemli dersi de bitiriyorum ama çok mühim bir konuya geldik. Bu işin özeti aile aramızda olsun akrabalık arasında olsun biraz daha geniş yapalım. Ülkemiz ve bütün İslam ümmetlerin arasında kin, nefret ve uyuşmazlıkları kaldıralım. Yusuf aleyhisselam kendi kardeşleri kuyuya atmışlar bu kadar büyük hata etmişler ve kardeşleri bu hatayı itiraf ediyorlar. Yusuf Aleyhisselam ben sizi ele geçirdim falan hatayla uğraşmayalım. Yani burada bir şekilde ortayı bulup devam etmemiz lazım. Rabbim Allah evet herkes Allah diyor mu? Peygamberim Hazreti Muhammed diyor mu? Kitabım Kur'an diyor mu? Efendim ben Allah'ın dininde İslam'a bağlıyım diyor mu? Ben ehli sünnetim. Hanefi Maliki Şafii Hanbeli Maturide Eş'ari diyor mu? Ehli sünnete de bir yere geldik mi? Geldik. Efendim şöyle hata var böyle. Bırakalım seni kuyuya atmadılar yani. O kadar da büyük bir... Efendim duruma düşülmedi Kale Yusuf aleyhisselam gibi olalım Bütün İslam ümmetlerine Rabbim celle celaluhu şu mübarek ayetin Bereketiyle inşallah Ya Rabbel alemi. kal ben sana Münacat ediyorum İslam ümmetine Bu kaynaşmayı Nasip etsin diye Dua ediyorum Rabbimin ayetleriyle Münacat ediyorum Yusuf aleyhisselam kendisine bunca işi yapanlara ne dedi La tesrib aleikumul yevm La tesrib kınamayacağım Aleyküm sizi elyem bugün. Bugün sizi kınamıyorum. Yani bugün size bir şey demiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, Mekke'de 53 sene kaldı. Müşrikler Rasulullah'ın onca yanlış yaptılar. Hata ettiler. Rasulullah Efendimiz'e efendim e, işkembeleri attılar. Yani onca yaptıklarına rağmen aynısını söyledi. Mekke'nin fethinde kardeşim Yusuf'un dediğinizse söylüyorum. Silahınızı bırakın. Kavga dövüş etmeyelim. Yani, her hata yapan da dalaşacak olursa bitmez bu işler. Bırakalım bırakalım yani hatasız dostlar yani hiç dost bulamaz. La tesrib aleykum bize bu ahlak lazım. Bu ahlakla her şey düzelir. Yani aynı vatan aynı toprak aynı bölgede yaşıyoruz. Birbirimizi kınamayalım. Sen böyle hata yaptın. Olabilir ya olabilir. Olabilir ihanet dine ihanet. Vatana ihanet olmadıktan sonra bağışlayıcı olmak lazım. İhanet ölümdür. Adam dine ihanet ediyor. Allah'a hakaret ediyor. Allah muhafaza. Burada ne yaptı? Onlar da dediler biz hata yaptık. Hataya düştük. Bir nefsimize uyduk burada. La tesribu aleykum. Ben sizi bugün kınamıyorum. Ya afirullahu lekum. Allah affedicidir. Allah hepimizi affeylesin. Ve huve o Allah rahimin Merhamet edenlerin en merhametlisi Allah'tır. Allah merhamet edenlerin en merhametlisidir. Onun için burada böyle bir yanlış olduysa, böyle bir hata olduysa, sizde bu hataya düştüyseniz ve bu hatadan da farkındaysanız, efendim tamam, ben sizi kınamıyorum, bağışlıyorum, affediyorum ve o kardeşlerini bağrına bastı. ve Hakikaten ondan sonra da kardeşleri Yusuf'a karşı herhangi bir olumsuzluk olmadı. Defter burada kapanıyor. Demek ki bir insan bir yanlışa bir hataya düştü. Ona karşı ee, işte burada düzeldi bütün işler. Ağır kelimeler kullanmamak lazım. Ağır işler yapmamak lazım. Aradan üç sene geçti. Burada aradan yirmi sene geçti. Bunlar tekrar barıştılar. Orada kötü sözler, hakaretler. Efendim bu sefer utanır insan. Mahcup olur. İşte biz peygamberlerden alacağımız örnek. Ben Benim güzel ahlakım var demekle o olmuyor. Güzel ahlakı... İşte o peygamberleri iyi tanımakla, güzel ahlakı anlamakla elde etmemiz gerekiyor. Sonuç olarak e, la têsribe aleyküm yavım biz birbirimize karşı kınayıcı olmadan, birbirimizi tahkik edici olmadan, birbirimizi e, uzaklaştırıcı değil, bütünleştirici, kaynaştırıcı hatalarımız ve kusurlarımızla beraber nasıl bir araya gelebiliriz? Dini ve vatan'a ihanet olmadıktan sonra, namusa ihanet olmadıktan sonra, e, bunların hepsi bir şekilde çözülür ve ortası bulunur. Allah İslam ümmetlerine latesri tesri baaleykumul kınama yok birlik, kaynaşma, bütünlük nasip eylesin inşallah. Sizin de hayır dualarınızda. sevgili Allah'ım. Kalbimize marifetullah nurunu doldursun, Habibinin sevgisini doldursun. Son nefeste iman cennetini nasip eylesin. Amin. Subhan rabbiyal lihaza kunna ve ve rasulina Muhammed Kızana muvaffuk işlerle meşguleyle, Peygamberlerin güzel ahlakını bizlere nasip eyle. Haramlardan, günahlardan, fıskı fücurlardan muhafaza eyle. Ya Rab'e'yle dini bin İslamiyen dünyaya hakim olduğu günleri bizlere göster. Zalim, hain, facir, din, vatan, mukaddesat düşmanları, eşkıyamet, teröristler, kötüler. Ya Rab'e'yle alemin veya ha, insanlık düşmanlarına imkan fırsat verme Ya Rabbi. Elindeki imkanları, güçleri, kuvvetleri imha ile. Müslümanlara kaynaşma, dayanışma, birbirlerinin hatalarından vazgeçip bir bir birliği, bütünlüğü, Huzuru tesise, önce yuvalara, mahallelere, bölgelere, ülkelere, bütün İslam alemine nasip eyle. Ya Rab istikamette bizleri daim eyle. Kulunda görmek istediğin kemalat asaleti nasip eyle. Geçmişlerimizde de gani gani rahmet eyle. Rabbi yugfir ve erhamete caviz amma teala me'ma le me'aleminle ki ente Allah'il azul ekrem. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü diyerek huzuruna varmaya muvaffak eyle. El Fatiha Allah'ımız.